ile ilgili, ne? Çelenk Barbra. Merhaba, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Bugün Barınan'dayız. Canlı yayın konuğum Görgün Taner. Barınan'da olmamızın sebebi Açık Radyo'nun 17. İstanbul Bienali'ne bir mekan ve katılımcı olarak Bienal küratörleri tarafından davet edilmiş olması. Biz de gururla hem Açık Radyo'nun burada kendi arşivinden oluşturduğu sergi ve seçkilere bakıyoruz hem de buraya kurulmuş olan ikinci canlı yayın stüdyosundan iki Açık Radyo programcısı, iki İstanbul Kültür Sanat Vakfı mensubu diyelim. Ben de orada 10 yıl Görgün Bey'in Genel Müdürlüğü'nde çalışma fırsatı bulmuştum ve kendisinden çok şey öğrendim. ...İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 50. yılına odaklanan bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Görgün Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Bunu konuşmamız icap eder. Siz de, ben de açık radyoluyuz uzun yıllardır. Açık Radyo'nun İstanbul Bienniali'ne katılması sizin için ne ifade ediyor? Nasıl hissettiniz bu haber gelince küratörler tarafından? Ya Aslında şu anda ben o kadar karışık duygular içerisindeyim ki... ...hem ev sahibiyim, hem katman katman ev sahibiyim... Yani BNL'de Açık Radyo... E Açık Radyo'da zaten hala program yapıyorum. Böyle ayda bir hani bazen gidemesem de... Bu arada Açık Radyo dinleyicilerinden de af dilemiş olayım. Arada kaytar kaytarmak zorunda kalıyorum. Ama yine de Açık Şemsiye bu arada programında reklamını yapmış olayım. Açık Şemsiye programında arada çalıyorum. E, tabii ki şimdi Açık Radyo'nun... E, yani bu kadar zamandır e, sürebilmesi... İKSV'nin 50. yılı, Açık Radyo'nun da e, yaklaşık 25. 27. yılı, e, 27'ydi galiba 19 değil 1995'ten yani bu yana. 95 tamam işte, 95'ten bu yana, e, bu kadar uzun olunca da hesap etmek <gülüyor> kolay olmuyor Çelenk. E, bunlar çok kolay şeyler değil, ben Açık Radyo'yu da bizi de kendimizi de bir alanda böyle sürdürülebilirliğin işte böyle somut bazı e, karşılıkları olarak görüyorum. Ee, onun için çok sevinçliyim. Şimdi Açık Radyo-İKSV ilişkisi de bu 27 sene boyunca hep sürdü ama bu seferki biraz Açık Radyo-İKSV ilişkisinin daha hafif ötesinde tanımlanıyor. Çünkü Açık Radyo hem sanatçı hem de e, BNL e katkıda bulunuyor hem de küratörler tarafından davet edildi bizim tarafımızdan değil tabii biz de davet ederdik ama yanlış anlaşılmasın da yani bir sanatçı kimliğiyle burada davet edildi bu da Türkiye'de yani bunca senedir yapılan bir işin takdir edilmesi ve ülkeye katkısının da somutlaştırılması sanat kültür ekosistemine katkısının somutlaştırılması anlamına geliyor. Onun için çok sevinçliyim. Bu arada sen de e, Açık Radyo'da e, uzun artık uzun yıllar oldu neredeyse program yapıyorsun. İKSB'de de beraber çalıştık. E, şimdi de sahadasın. E, onun için e, yani seni de hem programlarını hem de seni de takip ediyorum. Ben de tebrik etmiş olayım. Görgün Bey sizi tebrik etmemiz gereken Sağ çok alta. daha önemli bir olay var. Türkiye gibi sürdürülebilirliğin e, çok zor olduğu Genelde kurumların 10. yılını, 20. yılını kutluyorsak çok sevindiğimiz bir ortamda kültür sanat alanında Açık Radyo'nun 1995 yılından beri kesintisiz ortaya koyduğu üretim çok değerli ama ondan da daha uzun, ondan da evveliyatı olan bir başka kurum var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yılını kutluyor. 1973 yılından beri evet. aktif bu alanda. Siz de neredeyse 40 yıldır İstanbul Kültür Sanat Vakfında emeği olan son 20 yıldır da Genel Müdürlüğünü üstlenen bir Isimsiniz. Evet öyle çelenk gençlerin dinozor dedikleri türden oluyorum ben. Ee, tabii şimdi kendimi bazen kıyaslamaya çalışıyorum. Yani Bu kadar uzun süre çalışmak iyi mi ya? Hani bu cam tavanlar vesaireler şunlar bunlar var. Tamam onları bir kenara koyuyorum. Hemen mevcudiyetimi rasyonalize etmek için ama ben tecrübe, bilgi, birikimimi, donanımımı genç kuşaklarla paylaşmak için buradayım cümlesinin arkasına bazen sığınıyorum. E şunu çekinmeden söyleyeyim tabii ben İKSB gibi bir kurumda çalışmış olmaktan ol, olduğum için çok şanslıyım çünkü sen de biliyorsun. E, İKSV'de çalışanlar böyle bir okul niteliğinde, bir aile niteliğinde. ya Biraz klişe geliyor şu anda. E, ne ailesi be falan diyenler vardır büyük ihtimalle ama gerçekten biraz öyle ailede de kavga dövüş oluyor yani. <gülüyor> her aile böyle mutluluğu. <gülüyor> Sağlıklısı. Aile böyle son derece pozitif bir kelime. ama el ele tutuşalım hu hu denilen bir yer değil ki orada da itiş kakışlar oluyor. Bizde de oluyor her zaman için. Ama sonuçta 50 sene çok uzun bir zaman e, böyle sebat etme Bu sebatla e, bulunduğu yerde böyle işte yani hafif e, tırnaklarınla bir yere gelme bu kurumlar için de artık biraz zor olmaya başladı. Bu örneklerini çok fazla görmüyoruz. Onun için de benim içinde çalıştığım İKSV bu alanda e, çok önemli ve değerli. Hep şunu diyorum bugün İKSV'yi şöyle bir çek bakalım yaptıklarını da kültür sanat ekosisteminden bir al ve o zaman değeri çok daha fazla anlaşılır şimdiye kadarki katkıları, yaptığı öncülükler, yaptığı diğer kurumlarla olan ilişkiler, bu network dediğimiz işte bütün bu bağları kurma ve burada kültür-sanat alanında diğer aktörlerle bir arada çalışma çabası ve çalışan herkesin, İKSV'den herkese de belli bir iklim Yaratmış olması özellikle sanatçılar için bu iklimi oluşturma çabası her zaman yaratamamış olsa da çeşitli nedenlerden ötürü çok kayda değer ve İKSV'nin bugün bulunduğu noktada olmasını sağlayan başlıca unsurlar. E, şunu vurgulamak eklemek gerekir belki bütün bu söylediklerinize İstanbul Kültür Sanat Vakfı şüphesiz pek çok faaliyetini 50 yıldır İstanbul merkezli yürütmekle beraber özellikle son 20 yılda giderek daha çok artan bir biçimde sadece Türkiye'nin değil, Dünyanın kültür sanat ekosistemine katkıda bulunan sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında projeler geliştiren, ortak üretimler yapan, orada da varlık gösteren bir e, kurumdan bahsediyoruz. E, siz de tam da bu sebeple özellikle İstanbul Kültür Sanat Fakfı'nın yurt dışı projelerinin geliştirilmesine öne ayak oldunuz, öncülük yaptınız. Ve bunların da ve sizin tabii ki kişisel emeklerinizin de eseri olarak dünyanın dört bir tarafından ödüller ...aslında altınız. Biraz konuyu buna getirip ...sizi tebrik <gülüyor> etmek istiyorum. Ol, Buluşma vesilemiz ederim. de bu. Yani Benim de sizinle yakın çalışma fırsatı bulduğum... ...Fransa'dan iki ayrı ödülünüz var. Ee, hem de kraliyet... ...tarafından da verilen yani... ...çok geleneğe sahip olan ödüller... Polonya'dan, yine Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerin 400. yılı vesilesiyle gösterdiğiniz emekler. Çok yoğun çalışma fırsatı bulduğunuz, hakikaten kültür ekosistemine katkıda bulunduğunuz Amsterdam başta olmak üzere Hollanda'nın pek çok kenti var. Son olarak da hemen geçtiğimiz hafta Hollanda Başkonsolosluğu'nda, Be Beyoğlu'nda biz de şahitlik ettik. Ne mutlu, gurur duyduk, sevinçle izledik ki kraliyet nişanına evet. sizi layık Çok gördüler. Tebrik ederiz açık radyo olarak. Ben tabii ki büyük gururla her zaman bunu izledim ama bunlar size ne hissettiriyor? Nasıl geri dönüşü oluyor? Ülkemiz sağ adına ol. ikas edin. Şöyle söyleyeyim. Aslında bütün bu devletler arası tırnak içinde ilişkiler de benim önem verdiğim şu. Kültür kurumları ya da sanatçılar arasında ilişki aslında işin temelini oluşturuyor. Hatırlarsın sen de 2000'li yılların başlarında önce Londra'da bir sergiyle ondan sonra da Almanya'da, Hollanda'da ve en son Fransa'da yapmaya çalıştığımızda da hep gidip karşıda yani o o ülkedeki sanat kurumlarıyla ilişkiye geçip onlarla bir sohbet edip bu ilişki nasıl geliştirilir, bu ekosistem nasıl büyütülür başka kimleri yanımıza alırız, hangi kültür kurumları bu ilişkinin içerisinde olur ve uzun dönemli birlikte neler yapabiliriz, nasıl planlarız gibi yaklaşıyorduk. Burada kamu her zaman bir şekilde düzenleyici ve o zaman tabiri caizse yapabildiğimiz kadar kolboyu uzaklığında bu İngilizce bir tabirin çevirisi kolboyu uzaklığında kaldırmaya çalıştık. Şimdi tabi İçinde bulunduğumuz zamanlarda bu kültürler arası ilişkiler daha bağımsız bir şekilde ilerleyebiliyor mu? O zamandan günümüze ne miras kaldı? Bana sorarsan en önemli miraslardan bir tanesi de işte senin de uzun süre ve senin inisiyatifinde başlayan Stedezar projesi. Türkiye'de hiçbir zaman... 20 sene boyunca kimse bir şeye, bir projeye taahhüt etmemişti. İşte Sitedezal bunun örneklerinden bir tanesidir. Galiba 11 sene, 12 sene, 13 sene oldu Tabii değil mi? 2009 Temmuz'da tam Fransa'da Türkiye mevsiminin başlangıcı ile evet, birlikte. Sen istiyorsan bir saniye anlat. Sitedezal projesini bilmeyen Buradan şeyler Buradan da duyurmuş olalım. İlk sanatçısını için. 2009 yılının Temmuz ayında kabul etti. Bugüne kadar özellikle üçer aylık periyotlarla yılda 4 sanatçı. Tabii pandemi de kesintiye uğratılmıştı da mecbiden. Tabii, tabii. Çünkü sınırların kapalı olduğu hı. dönemde ama görsel sanatlar hatta tasarım, performans gibi alanlardan hı hı. sanatçılar Paris'e gidip dünyanın dört bir tarafından ve Fransa'nın başka yerlerinden gelen sanatçılarla 350 farklı sanatçının yaşadığı büyük bir sanat sitesinde diyelim hı hı. yaşayıp çalışıp bağlantılar geliştirip araştırma yapma fırsatı buluyorlar. Yakında da bugünlerde de başvurular kapanıyor. Önümüzdeki dönemin, önümüzdeki yılın sanatçılarını belirleyeceğiz. Evet işte yani düşünüyorum da sadece bunun için bile buradan yolu geçen sanatçıların listesine bakıyorum. Onların Türkiye'den giden, ondan sonra onların şu anda dünyada bulundukları coğrafyalara şöyle bir göz gezdiriyorum. Ve gerçekten kendi kendime ne kadar da iyi bir şey yapmışız diyorum. İşte Sadece Fransa'da Türkiye mevsiminde yapılan sergiler, onların Fransa'daki etkisi, daha sonra hani biraz da ekonomik etkisi ne oldu arkadaşım sorusunu soranlar için de 2012-13 senelerinde Fransa'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısında %70'e varan artış gibi rakamlarla da bunları söyleyebiliriz. Tabii bunlar hiçbir zaman stabil şeyler değil. Ee, bu stabil, şimdi içinde bulunduğumuz durum çok daha farklı, Covid e, vesaire vesaire derken dünyamız şu anda çok başka bir noktada ama neresinden bakarsanız bakın bu kültürler arası ilişkinin Diğer ülkelerle hatta İstanbul dışındaki kentlerle İstanbul'un ilişkilerini çok önemsiyorum. E, dünyaya açılabilmek başka kültürlerle ki İstanbul ve Türkiye biliyorsun çok çeşitli katmanlar ve kültürlerin üzerinde yaşıyor. İstanbul her ağzımızı açtığımızda 8000 yıllık çeşitli katmanlar kültürel vesaire mangalda kül bırakmıyoruz ama e, her seferinde de söylüyorum çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. İstanbul'un tarihinin en en en en acıklı olaylarından bir tanesi altı yedi Eylül olaylarıdır. Onun için hep böyle bir geriye dönüp bakıp onlardan ders alıp ondan sonra da bu kültürel katmanların hem bir dünya mirası olduğunu, dünya kültürel mirası olduğunu, onlara ne derece saygıda saygıda kusur etmememiz gerektiğini hatırlayıp, dünyadaki diğer kültür kurumlarıyla ve sanatçılarla ilişki geliştirme yolunda. ...hem de böyle ifadenin çok özgür olduğu ortamlarda yürümeyi şiar etmemiz gerektiğini düşünüyorum... Ha Ben niye bu ödülleri aldım? Ben aslında bu ödülleri biraz da kurum adına alıyorum. Çünkü ben tek başıma bir şey yapmıyorum. Sen de biliyorsun Fransa'da çok geniş bir e, kadroyla çok büyük bir iş yaptık bana sorarsan. Yani Fransa'nın 45 kentinde çeşitli kültür kurumlarıyla ilişkiler kurduk. İşte sen güncel sanatla ilgili kısmı yürüttün. Yürüttün ve o zamandan günümüze o kadar çok ilişki ve o kadar çok keşi ve o kadar çok ağ kaldı ki e, Pompidou'dan e, Grand Palais'e kadar şeyden, Ara Bey'in sergisinin olduğu Ara Mezan-Örpey. Evet, evet oradan birçok kültür kurumundan tanışlar oldu. Bunlar Türkiye'deki muhataplarıyla görüştüler. Ben bunları da çok önemsiyorum. Türkiye ve diğer ülkeler için de geçerli bu. Türkiye hiçbir zaman kendi sınırları içine hapsolan ve hani burada benden ona senden bana şeklinde ilişkiler sürdüren bir yapıda olmadı. Olacağını da zannetmiyorum mühim olan bu bağların bu uluslararası bağların hem sağlamlaştırılması hem de burada önemli e, ana yolların hep açık tutulmasıdır. Bu açık bu ana yolların uluslararası ana yolların açık tutulmasını da şiar olarak üstlenen kurumlardan bir tanesi İKSV böylece 50. yılını da işte bu şiarla kutladı. Çünkü kuruluş prensibi de bu. Kuruluşunda ne yaptı diye bakarsan niye kurmuşlar burayı sorusu da şu. Türkiye'deki iyi örnekleri yurt dışında tanıtabilmek ve gösterebilmek. Aman bir tanıtım derken başka türlü bir tanıtım anlaşılmasın. Yani kültürel ilişkiler anlamında ve yurt dışındaki iyi örnekleri de çeşitli festivaller ya da işbirlikleri aracıyla, aracılığıyla Türkiye'de izlettirebilmek. Bunun yanı sıra da bizim artistik üretim dediğimiz sanatçıya sahip çıkmak ve o üretimleri de desteklemek. Döndük dolaştık 50 sene sonra... ...yine burada bunun aslında ne kadar doğru konmuş bir vizyon olduğunu görüp aynı yoldan devam etmeye karar verdik ve edeceğiz. Tam da konuyu oraya getirmek istiyordum. Bir işbirliğiniz var yine yurt dışında karşımıza çıkacak. Bu kez Londra'da ama onun ön programasyonu niteliğindeki bir benzeri de geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleşti. Her zamanki gibi bir öncülük yapıyor İstanbul Kültür Sanat Fakfı 50. yılı vesilesiyle genç sanatçılara yönelik yeni bir fon yaratıyorsunuz. Evet... Ve çok yakında da Londralı izleyiciyle tam da Fries yani sadece Londra'nın ya da Birleşik Krallığı'nın değil dünyanın önde gelen fuarlarından birinin açılış günlerinde izleyiciyle buluşacak. Bir müzayede evi Christie's işbirliği yaptınız ama bu bir tür dostane müzayede diyebiliriz. Ker amacı o anlamda kendisi gütmeyen, fayda sağlamaya çalışan hatta yapılan satışlardan %25'i de eser takdim eden, eserini bağışlayan sanatçılara da doğrudan geri gidecek. Dolayısıyla evet. bütün yükü e, müzayede eser veren sanatçılara da Evet. Onlara da bir %25 geri dönüş olacak ama geri kalan 75'i %75'iyle de genç sanatçılara yönelik hem festivallerdeki hem BNR'lerdeki sanatçılara yönelik yeni bir fon ortaya çıkartıyorsunuz. Bunu sizden dinleyebilir miyiz? Evet çok teşekkürler. Tabii Christie's ile bu iş çok önemsiyoruz biz bunu. Bu bizim sadece bir defa 50. yılda planladığımız bir müzayede. Ee, bunu bu şekilde devam ettirmeyeceğiz ama başka şekillerde e, bu fona destek aramaya ve bu fonu sürdürmeye devam edeceğiz. Nasıl bir şey bu? Şimdi e, Türkiye'de sanatçı olmak çok kolay bir şey değil. E, biz mekan inşa etmeye Ve mekan sayısıyla övünmeye, o mekanları da yapan mimarlar değil... ...işte inşaat şirketleriyle adlandırmaya çok meraklı bir ülkeyiz. Yani bizde hani şu kültür merkezinde kim yaptı falan dersen... ...AKM hariç hiçbirinin mimarını kimse çok fazla bilmez. Umursar mı onu da bilmiyorum ama... ...tabii biz fonksiyondan yanayız. Yani içinde ne yapacağını planlamadan, sanatsal üretim konusunda... Böyle zırhlarını kuşanmadan, o konuda kafan açık, elinin altında da belli bir bütçe olmadan çıkılan yollarda sonuç hep hüsran oluyor. Onun için de uzun dönemli ama içerik içinde kaynağa ayrılmış bir şekilde planlama yapılmasını çok önemsiyorum. Bu ne demek? Artistik üretime destek olmak demek. Artistik üretimi kim yapıyor? Sanatçılar. Şimdi genç sanatçı derken aman bana yaş sorma. Çünkü bunun yaşını kendi aramızda da tartışırken böyle 25-26 20-30 falan gibi bir şey koymaktan biraz imtina ettik. Çünkü bu disipline göre de çok değişebilen Tabii. bir şey. Belki sanat dünyasına 60 yaşındaki Ama e, yani kendisi o sanat dalı için genç birisidir. Neyse bu sonraki tartışma konusu ama özellikle güncel sanat, e, müzik ve sahne sanatları alanında e, üretilecek projelere destek olacağız. E, bu projelerle ilgili de Bizim e, çeşitli 3 tane kurulumuz olacak ve bu 3 tane kurul e, bazı projeleri değerlendirip bunlara her sene belli bir şekilde kaynak ayıracağız, destek olacağız. Bu şey de 24 Mayıs'ta yaptığımız e, şeyden destek yarışından hı hı. elde ettiğimiz kaynağın bir kısmı. Ve bu kristalizle yapacağımız müzayededen elde ettiğimiz gelirinde tümü buraya yansıtılacak. Şimdi burada önemsediğim şey ne? E, önemsediğim şey şu: biz e, bu konudaki çalışmayı hazırlarken e, gerçekten destek istediğimiz sanatçılardan o kadar güzel bir karşılık gördük ki bir kısmı çok önemli bienal zamanında çok önemli sergiler olmasına rağmen onu bir kenara bırakıp bizim için özel eser ürettiler. Şimdi tek tek burada isimlerini Benim e, önümde e, var. Sayabilirim aslında sen destek olanları sayarsan çek. Tabii Çeyrek, ki ben, sanki e, iyi olur. Onlara teşekkür. Evet çok teşekkür iyi olur. Onlara olursunuz. buradan binlerce teşekkür. Çünkü her işin başında sanatçılar var. Sanatçılar üretmeden biz bu sanat eserlerini sergileyen kurumlar ya da olması için çaba sarf eden kurumlar O, o sanat eserleri olmadan neredeyse bir hiçiz diyebilirim. Çok teşekkürlerimizle. Tabii yani kadroya şöyle baktığımız zaman hem farklı kuşaklardan hem farklı coğrafyalardan Türkiye ile bağı olan isimler görüyoruz. Görgün Bey'in de dile getirdiği gibi kimisi sırf bu müzayede bu genç sanatçı fonu oluşturulabilsin diye yapılacak müzayede için yeni işler ürettiler. Kimisi mevcut olan işlerini bağışladılar. İstanbul'da bağı olan yurt dışından sanatçılar gördüğümüz gibi öncü Üstat sanatçılara da rastlıyoruz. Kadın sanatçıların ağırlıklı olduğu da dikkat çekiyor sevindirici bir şekilde. İsimlerini ben de burada almış olayım önümdeki listeden. Ahmet Doğu İpek, Alev Ebuziya, Aslı Çavuşoğlu, Azade Köker, Boğfurt Ölney, ve Burçak Bingöl, Ebru Döşekçi, Elif Uraz, Gözde İlkin, Hera Büyüktaşçıyan, İhsan Oturmak, İrfan Önürmen, Kemal Seyhan, Mehmet Güleryüz, Nasan Tur, Rasim Aksan, Refik Ana Anadol ve Gökhan Hatamışlıgil, Röne Levi, Seçkin Prim, Şirin Neşat, Taner Ceylan ve Yağız Özgen. Şimdi James Baldwin, Baldwin de aslında ruhen bizimle orada olacak değil mi Şimdi diyorum ben? Şimdi çok güzel bir noktaya parmak bastın. Tabii bunların içinde iki eseri ayırıyorum. Bu iki eserin kaynağının %80'i Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yani Delany'nin Baldwin ve Gülürüz Sururi eserlerinin e, gelirinin yüzde sekseni çağdaş yaşamı destekleme derneğine gidecek. Bu da e, eserlerin sahibi olan ve ilk defa gün yüzüne çıkan rahmetli Gülürüz Sururi'nin e, vasiyetiydi. O nedenle e, böyle yapıyoruz. E, tabii bu iki eser de e, son derece önemli. Özellikle Amerika'daki müzeler açısından da çok önemli. Baldwin'in Önümüzdeki sene e, ya da daha sonraki sene zannediyorum 100. yılı olacak. E, bu ile ilgili de Befur be Delaney e, İstanbul'a gelip e, aynı zamanda sadece İstanbul'da değil e, dünyanın çeşitli yerlerinde Baldwin'in portrelerini de yapmış bir sanatçı. Ama İstanbul'da yaptığı Baldwin ve Gülri Sururi portreleri E, vefatına kadar Gülviz Hanım'ın duvarında kendisine hediye edildiği için Gülviz Hanım'ın duvarında asıl olduğundan ilk defa gün yüzüne çıkıyor. Ve özellikle Amerika'daki müzeler e, tarafından da merakla bekleniyor. E, biz de bu eserle ilgili böyle bir şeye, böyle bir yani bir e, halka açılmak mı diyeyim artık kamuuyla buluşmasına aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. Ve bunu uluslararası bir düzeyde yapmak da Çok önemli. Yoksa yani belki de bu eserler daha belli bir süre biraz şeyde kalacaktı. Gün ışığına çıkmadan kalacaktı. Bu sanatçılarla ilgili tekrar bir şey daha eklemek istiyorum. Ben bu tip dayanışmaları da çok önemsiyorum. Çünkü bu Covid dönemi bize bazı şeyler öğretti. Herkes kendisini yeniden bir gözden geçirdi. Şimdiye kadar yaptıklarına baktı. Böyle hani bazı klişe kelimeler öne çıktı. Klişe diyeceksin ama mesela bu dayanışma ruhu meselesi çok öne çıktı. E bunu da elden geldiğince yapabildiğimizi zannediyorum. Yapmaya çalıştığımızı zannediyorum. Hiç kimsenin bu artık hani ne olduğunu bilemediğimiz nüfusu 8 milyar olan <gülüyor> iklim kargaşası yüzünden hani Ömer Madrid'e de burada ne sallayalım bu iklim konusunu ilk başta Allah'ım bu ne sıkıcı konu falan diye dinliyorduk 20 sene önce yani haklı çıktı haklı ha, çıkmanın ötesinde şimdi ya gördünüz mü dese ne kadar şeydir <gülüyor> yerindedir ee, yani işte o nedenle de bu dayanışmayı e, bu karşılıklı birbirini dinlemeyi ki dinlemek de bitti artık ki herkes yüksek sesle bağırarak konuşmaktan hoşlanıyor ee, bunları çok önemsiyorum Ee, onun için bu sanatçılara sen de saydın isimlerini tekrar tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Görgün Taner'le birlikteyim. Açık Radyo'da hariçten sanat programında İstanbul Biennial'in mekanlarından biri olan Çemberlitaş'taki Barınhan'daki stüdyolardan canlı yayındayız. Görgün Bey tekrar teşekkürler. Hariçten sanat programında kavramsal çerçevesine uygun olarak... Odağımıza İstanbul Calling'i aldık. Yani İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu Christie's Londra müzayedeleri. Somut olarak yolu Londra'ya düşen ya da Londra'dan bizi dinleyenler nasıl takip edebilirler, nasıl destek olabilirler? Bu şekilde Öyle Evet çok çok teşekkürler. E, gösterimler var her gün Christie's'e uğrarlarsa ya da bizim web sitemizden de bunları bulabilirler. E, gidip sergiyi gezebilirler. Peki eğer sergiyi gezdiler diyeceksin. Eğer güçleri yetiyorsa 14 Ekim'de öğle saatlerinde Christie's'deki müzayedeye katılabilirler. Eserlerin yarısı bu müzayedede o an satılacak. Geri kalan yarısı ise Christie's üzerinden online bir şekilde 7 Ekim'den itibaren satışa çıkmış olacak. 18 Ekim'de de online'da satılan eserlerin satışı tamamlanmış olacak. Yani biz 19-20 Ekim civarında bu müzayededen elde ettiğimiz geliri, yani Genç Sanatçı Fonu'na aktaracağımız geliri bileceğiz ve onu da açıklayacağız. Tebrikler ve teşekkürler böyle bir girişim Ben çok teşekkür ederim. Bir nevi evimdeydim zaten Açık Radyo'da hem de İstanbul BNL'nde bitik konuk ettiğiniz için çok çok sağ olun. Ceren sana da ayrıca teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bütün Açık Radyo ekibine kısacık da buradan son şey hatırlatalım. 24-28 Eylül tarihlerinde Christie's Londra sergi salonlarında gezilebilir. Akabinde 6-13 Ekim tarihlerinde ön izleme günlerinin ardından Görgün Mü'vinde dile getirdiği gibi 14 Ekim cuma günü öğle Christie's Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat gündüz müzayedesi kapsamında. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.